Anlıyoruz. Ayet ise doğru tefsir ediyoruz. Hadis ise doğru şerh ediyoruz. Fıkısa doğru ne yapıyoruz? Hüküm veriyoruz. Akide ise tevhidi anlıyor, doğru anlatıyor. Şirke, küfre ne yapmıyoruz? Düşmüyoruz. Bunun yanında insanları da küfürle, şirkle, bidatle itham etmiyoruz. O bakımdan usul çok önemli. Usulün önemi ulema nazarında ulama nazarında en az Kur'an ve sünnetin ilminin önemi kadardır. Çünkü ulema nazarında usul Kur'an ve sünnetin miftahıdır. Yani neyi? Anahtarı. Nasıl İslam'a la ilahe illallah Muhammedur Resulullah miftahıyla, anahtarıyla giriyorsan İlmede usul ilmiyle giriyorsun. İlmede neyle? Usul ilmiyle giriyorsun. Hep söylüyoruz. Önce tefsir usulü okumak lazım. Sonra haciz usulü okumak lazım. Sonra fıkıh usulü okumak lazım. Ne demek bu? Sen eğer tefsir usulünü okursan İbni Kesir'i okuduğunda çok daha fazla şeyler anlarsın. Bu demek değil tefsir usulü okumadan İbni Kesir'i anlamazsın. Anlarsın. Ama anladığın ne kadar doğru olur ve ne kadarını anlarsın. Hadis usulü okumadan sen Fethülbari'yi okumaya kalkarsan, i̇bn Hacer'in kullandığı bazı tabirleri ve terimleri ne yaparsın? Anlayamazsın. Anlamakta ne yaparsın? Güçlük çekersin. Yani fıkıh usulü okumadan sen kalkar, atıyorum İmam Nevevi'nin mecmunu okumaya kalkarsan, Mervinani'nin hidayesini okumaya kalkarsan, i̇bn Kudamen'in Kudami'nin muhnisini okumaya kalkarsan, İbn-i Abdilber'in Temidin okumaya kalkarsan ne yapamazsın? Çok fazla bir şey anlayamazsın. He. Bunlar bir nevi hep söylüyoruz. Aynen Boğaz içinde İngilizce eğitim alacak gencin önce bir yılını okuması İngilizce hazırlık okuması gibidir. Arapça olmazsa olmazdır, usul ilmi de olmazsa olmazdır. Şari ilimler bu iki anahtar olmadan tahsil edilmez. Arapça ve ney? Usul ilmi. Bu usul ilminin içine lugat da girer, icaz da girer, bedi de girer, bu usul ilminin içine fıkıhta girer, usulü fıkıhta girer, tefsirde girer, usulü tefsirde girer, hadiste girer, usulü hadiste girer, atide de girer, usulü sünnede girer. Bak usulü sünne ile alakalı bir sürü eser zikretti. Hatırlıyor musunuz? El sünnetin seçkin özelliklerini alırken bir sürü eser zikrettik usulü sünneyle alakalı. Bak usulü sünne. Yani şimdi birileri diyor ki ya bu usul kelimesini nereden çıkardınız? Biz çıkarmadık ya İmam Kallel'e sor bakalım. Usul usulüne kelimesini nereden bulmuş? İmam Ahmet'e sor bakalım nereden bulmuş? Ha, yani kelimeler, kelimeler, kelimeler Arap dilinde var. Ancak bu kelimelerin, bu kelimelerin terim anlamı, ıslah anlamı ha, o ilimle özdeştirildiğinde kendini ne yapıyor? Ne yapıyor? Belli ediyor, gösteriyor. Şöyle bir örnek verelim. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın bir sahabisine sen deseydin ki senin zikrettiğin bu hadis mürsel hadistir. Peygamber Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın sahabisi sana yan yan bakardı. Sen nece konuşuyorsun derdi. Ne demek mürsel hadis? Mürsel hadisi tanımlayabilmek için ne yapardı? Arapçasına başvururdu. İşi dille halletmeye kalkardı. Mürsel, gönderilen hadis. Bu ne, telgraf mı? Telgraf mı? Medine'den bir öğrenci mezun oluyor. Hocalarımız anlattı bize. Aslen çocuk berberi. Cezayir'e Cezayir gidiyor köyüne. İmam tayin ediliyor. E şimdi oradaki berberiler de Arapça az çok bilirler bir kısmı. Çocuk hutbede bir hadisi okuyor. Diyor ki, İşte diyor siz benden öncekilerin sünenine şıbran bir şıbur. Yani işte karış karış ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Hatta öyle ki, hatta öyle ki dinliyor musunuz arkadaşlar? Hatta öyle ki o çöl kertenkelesi var ya dab. He, dab bir çukura girse yani ne demek istiyor? Yani Yahudiler o dab'ın çukuruna girse Siz de o çukura ne yapacaksınız? Gireceksiniz. Yani ne yapacaksınız onları? O kadar ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Zikrettikten sonra bu hadisi diyor ki, ahirecehut tirmizi. Şimdi hadisi tirmizi rivayet etti diyor. Şimdi o cemaatten iki berber, bu bizim temelle dursun hikayesine benziyor biraz ama güzel, hikmetli bir hikaye. Şimdi berberin bir tanesi diğerine diyor ki, sen ne anladın? Diyor ki, vallahi diyor, Bir çöl kertenkelesi var. E o çöl kertenkelesi bir çukura giriyor. Tirmiz adam da elini salıyor oradan onu çıkarıyor. <gülüyor> o çıkardı demek. Tamam mı? Ha, yani elini salıyor o çöl Çukurundan ne yapıyor? Çıkarıyor. çıkarıyor. Şimdi ahrecoğu lugat anlamı. Ahrecoğu ne demek? Lugat anlamı. Bunun bir ne anlamı var? Isla anlamı var. Ya da bir zamanlar Tirmizi adam tercüme etmiş... Demiş ki hadisin sonunda, işte bu hadisi bu vecihten başka bir vecihten bilmiyoruz. Bu hadis nedir? İşte hasenun mesela garibun. Demiş ki, işte tercüme etmiş, bu hadis pek güzel, pek acayip bir hadistir. <gülüyor> Halbuki bu nedir? Bu tabirdir. Şimdi bunları nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? Bu tabirleri nasıl öğreneceğiz biz? Usul ilmiyiliyor. Usulün olmadan bu tabirleri ne yapamayız? Öğrenemeyiz. Sahabeye sen mürsel hadis deseydin, o sahabe diyecektik ya bu mürsel hadis ne demek? Müdreş hadis deseydin, müdreş hadis ne demek? Yani bilmez. Neden? Çünkü o dönemde kaynak tek. Asıl kaynaktan doğrudan ne yapmış? Almış. Ama İmam Buhari'nin bile en kısa yoldan aldığı hadis kaç? Rubai yani dörtlü senet. Genelde humâsidir. Bazen südâsı olur. Yani kaça çıkar? Altıya çıkar. Yani sahabe öyle mi? Hemen tek bir elden alıyor. He, bir sahabeden dalsa alsa sahabenin mürseli etkili değil. Hüccet. Neden? Çünkü hepsi ney? Adil. Gördük mü? He, demek ki bak işte sadece hadis ilmiyle bu işi böyle orantılasak usul ilminin ne kadar önemli olduğunu ne yaparız? Görürüz. Usul ilmi budur. Usulülmü kelam okumak, mantık okumak, felsefe okumak değil. Usulden kasıt budur. He, ama İslam tarihinde bir usulü çıkmıştır. Bir de ne? Ehli esere göre ne yapanlar? Hareket edenler işte usulü genelde mutezile menhecine mensuptur. Ehli esere göre hareket edenler zaten onlar ehli sünnet ve cemaattir. E, madem ki onlar mutezileye göre hareket edenler kendilerine usulü demişlerdir. O halde bu usulülmü çok kötüdür. E canım şimdi eşariler de Canların Ehli Sünnete Maturidiler de kendilerini Ehli Sünnete, Vahditi vücutçular da kendilerini Ehli Sünnete mahal ediyorlar. O halde Ehli Sünnet ismi çok kötü. Biz Ehli Sünnetten teberrü edelim, kabuk değiştirelim. İsmimizi ne yapalım? Ehli Sünnet dışında bir isimle ne yapalım? Tanımlayalım. Böyle bir şey diyebilir misin? Diyemezsin her fırkaya. Her fırkaya ne mensuptur? Yani birileri mensubiyet iddiasında bulunmuştur, intisap etmiştir. O bakımdan İşte usul ilmi bizim için çok önemli. İşte bu usul ilmi akide de, de kendini gösteriyor. Şimdi 18. asla alalım bakalım. esas ne <gülüyor> diyormuş mu Evet. Evet. 18. esas. Kur'an ancak sahabe. Tabi'in ve onların yolunu izleyen imamların tefsir ettiği şekilde tefsir edilir. Şimdi Kur'an ancak sahabe Tabi'in ve onların yolunu izleyen imamlar. Şimdi onların yolunu izleyen imamlar deyince tabi dikkat edin bizim için ne var bir? Tolerans var. Yani bizim için ne var bir? Genişlik var, vusat var. Sadece şöyle de diyebilirdi, Kur'an sadece kim tarafından tefsir edilir? Sahabe ve tabi'in diyebilirdi. Yani işte sahabeyi biliyorsunuz, peygamber efendimizle muhaşere yapmışlar. E kim var sonra? Tabi'in var. Ama bakın ne diyor? Kur'an sahabe tabi'in ve onların yolundan gidenler tarafından tefsir edilebilir. He, onların yolundan gidenler kim? Geçen ders kısmen ona değindik. Diyoruz ya ehl-i selefilik kavramı, ehl-i kavramı zamansal ayrıca da muhteva açısından iki neye? Tasnife tabi tutulur. Zamansal dediğimizde kime selefi salihin deriz biz? İşte sahabe tabi'in ve etba'a tabi'in. Yani bu 300 yıl yaklaşık bizim için nedir? Selefi salihini bize ne yapan gösteren, selefi salihini bize ne yapan tavsif eden nelerdir çağlardır. Hani diyor ya en hayırlı yüzyıllar. Hayrül kurun dediğimiz olay. Sahabe tabi'in ve etba'a tabi'in. Ama bir de ne var? Muhteva selefiliği var muhteva ne demek roman tebiahum bi ihsanin ila yawmiddi kıyamete kadar onlara onların yöntemiyle ne yapan uyan tabi olanlar var kıyamete kadar bu imamlar devam edecekler He, hep söylüyoruz işte İbn Abbas geliyorsunuz işte Yahya İbn Maîn geliyorsunuz İmam Ahmed bin Hanbel geliyorsunuz İmam Buhari Geliyorsunuz işte İbn Mace, geliyorsunuz Şekim, işte Şeyhülislam Müteemiye, İbnül Kayyim, geliyorsunuz oradan kim? İbn Hacer, başında Iraki, Sehavi, oradan geliyorsunuz Cemaleddin Kasimi, işte Ahmet Şakir, Abdurrahman Yahya Muallimi, işte Şeyh Albani, Şeyh Bin Baz, İbn Allah hepsine ne yapsın? Rahmet etsin. İşte bunlar da Onlara ne yapanlar? Tabi olanlar. Hal böyle olunca şöyle anlamayalım. Kur'an'ı ancak sahabe ve tabi'in tefsir eder, ondan sonra gelen imamların Kur'an'ı tefsir etme hakkı yoktur. Hayır öyle bir şey yok, tefsir ederler. Kıyamete kadar da Kur'an yeni yeni anlamları bize ne yapacaktır? Verecektir, kıyamete kadar Kur'an'dan yeni yeni sırlar çıkacaktır. Ancak mesele ibadat olunca hangi ibadatı kastediyoruz? Şer'i ibadatı kastediyoruz. Elbette ki namazın hicri 2000 yılında hicri 10 yılına göre değişik anlamında ifade ettiği bir şey yok. Yani hicri 10 yılında namaz neyse hicri 2000 yılında da namaz o. Öyle mi? Öyle. Hicri 10 yılında Allah'a iman neyse hicri 2000 yılında da Allah'a iman o. Hicri 10 yılında Allah'ın isim ve sıfatları neyse, Hicri 2000 yılında da Allah'ın isim ve sıfatları o. Bir değişiklik yok. He. O bakımdan elbette ki bu konularda kalkıp da insanların indi tefsirler yapması ne değil? Caiz değil. Lakin kevni sünnetler vardır ki, o kevni sünnetlerin tefsiri kıyamete kadar nedir? Açıktır. Kıyamete kadar nedir? Açıktır. Evet. Ha, nedir? İki denizin arasında Allah Azze ve Celle'nin ne koyması? Bir perde koyması değil mi? Sen bunu açıklayabildiğin kadar açıkla. Bakalım nereye varacaksın? Açıklayabildiğin kadar açıkla. Ya da Allah'ın semayı koruyucu kalkan kılması. Ya da Allah'ın dağları kazılı çakılı ne kılması? Kazı, çakılı ne? Kazık kılması. Sen bunu kıyamete kadar ne yap? Tefsir et. Kıyamete kadar tefsir et. Her ilmin ötesinde bir ilim öğrendikçe yeni verilerle bunu ne yap? Tefsir et. Ama biz şer'i ibadat deyince bunu karıştırmayalım. Elbette ki şer'i ibadatın Kur'an'daki ayetleri ise eğer mevzubayız olan tefsirini kim yapar? Sahabe ve kim? Tabi'in ve onların yolundan giden ne? Ulama. Mesela Şeyhli semih öyle tespitleri vardır ki Daha öncesinde alimlerin söylediklerinin üstüne ziyade katmıştır. Neden? Çünkü toplamıştır. Bir kabın içinde elinde çok ne vardır? Malzeme vardır. Elde çok malzeme olunca üretilecek müntecat da ne olur? Daha farklı olur, değil mi? Ha, o bakımdan. Yani burada bize müellif diyor ki Kur'an'ı sahabenin, tabiinin ve onların yolundan giden imamların tefsiriyle ne yapın? tefsir edin. Tefsir ancak onlardan alınır. Bu çok önemli. Evet. Hangi tefsir? Hangi tefsir? ibadatı şer'iye ile alakalı tefsir. Yoksa Kevni'ye kıyamete kadar o ne yapılır? Tefsir edilir. Orada herhangi bir ne yoktur arkadaşlar? <gülüyor> ne yoktur orada herhangi bir? Sınır yoktur. Yeter ki batıni tefsirler olmasın. Nas'ın zahirine ne olmasın aykırı? Olmasın. Yoksa kıyamete kadar o tefsir yolu açıktır ve Ulema da zaten bu hakkını ne yapmıştır? Kullanmıştır. Kullanmaya devam edecektir. Evet ikincisi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sahih olarak rivayet edilenler dışındaki bir hadis delil olarak getirilemez. He, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünneti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünneti nedir bizim için? Ölçüdür değil mi? Ölçü. Ancak sünnetin ölçü olması sahihliğiyle sınırlıdır. Sahihse bizim için ölçüdür. Zayıfsa yok hükmündedir. <gülüyor> Uydurma da yok hükmündedir. Yani ne demek bu? Yani zayıf, şimdi bazı alimler zayıf hadisi alıyorlar ya, heh, biz onlara itiraz olsun diye bunu söylüyoruz. Bizim için zayıf hadis yok hükmündedir. Çünkü siz zayıf hadisi peygamber söylediği ona nispet edebilir misiniz? E nispet edemediğiniz şey yok hükmündedir onun için. Uydurmaysa zaten aslı mevcut değil. Hıh. Yani, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sayı hadisleri bizim için ölçüdür. Yoksa birileri gibi her şeyi alıp, her şeyle amel etme bir ne değildir? mefkara değildir. Yani, övünç kaynağı değildir. Bizim için sadece ölçü ne? Sayı hadis. Heh. İlk zamanlar sünnet ve hadis ayrımı yok. İlk zamanlar sünnet ve hadis ayrımı yok. Sünnet, hadis aynı. Ne? Olgular. Daha sonra Sünnet ve hadis ayrımı oluşmuştur. Onun da nedeni eskiden her şey ezberdeydi. Eskiden her şey neredeydi? Ezberdeydi, bellekteydi. Yani o dönemde ne vardı arkadaşlar? Anlama ve yaşatma. O döneme biz ne diyoruz? Anlama ve yaşatma ya da anlama ve yaşama dönemi diyoruz. Yaklaşık bu İbn-i kadar böyle gelmiştir. Anlama ve yaşama dönemi. Daha sonra tedvîn dönemi vardır. Tedvîn. İmnîşa ve ile başlamıştır bu. Yani ilk hicri yüzyılın sonları, ikinci hicri yüzyılın neyi başına tesadüf eder? Tedvîn dönemidir. O dönemde, o dönemde anlama ve yaşamadan yaşama ve yorumlamaya. Ne yapmıştır? Mesele terfi etmiştir. Nedir tedvin dönemi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri zayı olmasın diye onları ne yapma? Belli bir mantık dahilinde olmadan ne yapmak? Yazıya alma, kayda alma. Buna ne diyoruz? Tedvin dönemi diyoruz. Onun peşinden de tasnif dönemi gelmiştir. Nedir tasnif dönemi? İşte belli kurallara bağlı karar, belli bir mantıkla Belli bir sistematize ne yaparak, o işi sistematik bir hale getirerek ne yapma? Gündeme getirme. İşte kimler? İmam Ahmetler, İmam Buhari'ler, İmam Müslimler vs. İşte tedvin döneminin başlamasıyla sünnet ne olmuştur artık? Hadis olmuştur. Tedvin döneminin başlamasıyla sünnet ne olmuştur? Hadis olmuştur. Çünkü eskiden sadece neredeydi? Hafızadaydı. Hafızadaydı ve insanlar bunu ne yapıyorlardı? Yaşıyorlardı. Ama ne zamanki zayi olma korkusu ortaya çıktı bunu ne yaptılar? Yazıya döktüler. Tedvin dönemiyle bu başlattı. Ondan sonra baktılar ki yazıya dökmek yeterli değil, insanlar anlayamıyorlar. Ne yaptılar? İşte muhtelif metotlar geliştirdiler. Mesela dediler ki müsne şeklinde olsun. Sahabilere göre ne yapalım? Hadisleri ne yapalım? Cem edelim. Ya da ne olsun? Musannefler olsun Yani konu başlıkları, yani mesela ana konu başlıkları olsun. Mesela ona kitap diyelim. kitab Sala Salah, namaz ana konu başlığı. Onun altında da neler olsun? bablar evvab, işte babu ül babul Ezan, bab Ref'il Yedeyn. Onun da altında ney? tali başlıklar var. O dönemde işte tasnif dönemi arkadaşlar. Ha. Demek ki ilk başlarda sünnet neyi içeriyordu? Hadisi içeriyordu. Sonradan hadis kelimesi kullanılır oldu ama hadis kelimesi kullanıldığı zaman yine neyi içerdi? Sünneti içerdi. Şimdi birileri yaşayan sünnet diyerek bu hadisleri bir kenara itip işte atadan babadan gördüğü tevaüsen gelen sünneti sünnet olarak algılıyor. Buna da uygulama olarak İmam Mali'nin amelü ehli el-Medine. İşte Medine ehlinin amelini örnek gösteriyor ama yani bu tabiri caizse namaza yaklaşmayın ayeti gibi oluyor. Namaza yaklaşmayın. Ne zaman yaklaşmayın? Sarhoşken değil mi? Doğru mu peki sarhoşken tabirini kullanmak? Doğru değil. İşkiliyken. İşkiliyken yanlış bir tabir o. Onu yanlış evet işkiliyken sarhoşken değil. İşkiliyken. Evet. İşkiliyken. Ona dikkat edelim. İçkiliyken, içki içen namaza yaklaşamaz. Velev ki bir yudum olsun. Bir yudum, sadece bir yudum olsun. Anladık? Onun, onun açıklamaları var. Onun açıklamaları var. Ha. Şimdi o bakımdan ne diyor? Sadece sayı hadisle. Sadece sayı hadisle ne yapılır? Delil getirilir. Evet devam et. Üçüncüsü. İmamlara nispeti sabit olmayan hiçbir görüş kendilerine isnat edilemez. Biz ümmet olarak isnat ümmetiyiz değil mi? Ne demek isnat? Yani senedizlik ederiz, sözü sahibine isnat ederiz, vardırırız. İmamlardan pek çok kaviller ne yapılabilir? Nakledilebilir. Önemli olan imamlardan nakledilen kaviller değil, önemli olan imamlardan nakledilen bu kav kavillerin sözlerin onlardan sahip bir isnatla nakledilip nakledilmediğidir. Demek ki bizim sayı isnaş şartımız sadece neye değil? Hadislere ne değil? Havi değil, şamil değil. Aynı zamanda imamların neyine de? Akvaline de şamil. Yani biz Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'dan sayı hadisleri alıyoruz. Biz sayı yollardan gelen hadisleri alıyoruz. Yine ulemanın akvali ki bu ulemanın akvali deyince mesela sahabenin akvali olabilir. Biz buna mevkufat diyoruz. Mevkufat. Ne demek mevkufat? Sahabi sözleri. Tabinin akvali olabilir bunlara maktuat diyoruz. E, etba tabinin neleri olabilir? Akvali olabilir bunların özel bir ismi yok. Genel rivayetler diyoruz. Yani şimdi adam mesela diyor ki işte İmam Buhari dedi ki nerede dedi? Kendi bir kitabında dediyse problem yok. İşte işte hocam ben falan yerde gördüm. Bir gün bir adam bana dedi ki hocam Buhari diyor ki, Buhari diyor ki ya ne diyor? Şöyle diyor. Ne diyor? Böyle. Allah Allah dedim ya böyle bir Buhari yok ama Acaba dedim sen Alaaddin el Buhari ile mi karıştırıyorsun? Ha, onun da Keşfül Esra diye bir kitabı var. Dedi vallahi Buhari. Dedim sen öyle o bir kitabı getir. Adam dipnot tutmuş Buhari, Buhari, Buhari. Bak Keşfül Esra. Bak Keşfül Esra. Bak Keşfül Esra. O bizim bildiğimiz he, Buhari değil. Hangi Buhari? Alaaddin el Buhari, meşhur kelamcı. He, o bakın yani bazen bu isim benzerlikleri bile ne yapabilir insanı yanıltabilir. İşte tesebbül etmek lazım, dönmek lazım. Yani Buhari ama hangi Buhari? O sözlere ne yapacağız? Bir kere bakacağız. Tesebbüt edeceğiz. <gülüyor> ne yapacağız? Tesebbüt edeceğiz. Yani bizzat kendi kitabında mı? Biliyorsunuz iki türlü tesebbüt edilir. Bir kendi kitabındaysa kendi kitabından alırız. Yok, kendi kitabında zikredilmiyorsa muhtemer bir alim, muhtemet bir alim mi zikretmiş. Mesela, hangi Zehebi zikretmiş siyerde? Kaynağını bilmesek bile ne yaparız? Alırız. Çünkü niye? İmam Zehebi aslı olarak bir imamı bir şey yapmaz, isnad etmez. He. Kendi zatında zayıf olabilir o rivayet. Ama en azından imam Zehbi zikretti diyerek o mesuliyeti üzerimizden ne yaparız? Atarız. Ama sen kalkar İmam Gazali'nin hiyasından, tamam mı? İbn Şaf'e'nin sözünü alırsan, İmam Gazali'nin hiyasından kalkar bir hadis alırsan öyle olmaz işte. Dikkat etmek lazım. Ne yapıyor adam? Diyor ki işte diyor bir hadis zikretmiş diyor, işte diyor dipnot bak ihya-i ulumiddi. Ya da işte bak keşf-ül hafa. Ya da işte bak kimyai saadet. Yani bunlar ilim ehlinin güldüğü meselelerdir. İlim ehlinin ne yaptığı? Güldüğü meselelerdir. Dikkat edeceğiz buna. O halde kuralımız ney? Kur'an ancak sahabenin tefsiriyle, tabiinin ve onların yolundan giden imamların tefsiriyle anlaşılır. Bu birinci kaide. İkinci kaide, peygamber ve vesselam'dan sahih gelen hadisler alındır. Üçüncü kaide, imamlardan sahih gelen akval alındır. Onun dışında, bizim hissemiz, nasibimiz yoktur. Evet, oku. Kur'an, Allah Azze ve Celle'nin kelamı olup yaratılmamıştır. Ne demek Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamı olup yaratılmamıştır? Kelam sıfatı değil mi? Kur'an Allah'ın ne sıfatıdır? Kelam sıfatıdır. Allah Kur'an'la konuşuyor. Tabi sadece Kur'an'la konuşmuyor. O konuşma neyi? Sıfatının bir tanesi. Yaratılmamıştır. Bunun üzerine büyük ne kopmuştur? Tamme değil mi? Mihne olayı. İmam Ahmet ve diğer ulemanın imtihana tabi tutuldukları olay. Evet, bir kere buna teslim olacağız. Yani demek ki Kur'an, Allah'ın kelamı gayri mahluk. İşte Kur'an'ı Kur'an yapan o zaten. Kur'an'ı Kur'an yapan o. Kur'an'ı Kur'an yapan o. Hadisler Allah'ın kelamı olabilir. Ancak hadislerin Allah'ın kelamı olması lafzen ve harfen değildir. Ne demek lafzen ve harfen değil? Orada ravilerin tasarrufları vardır. Sonra onlar mahluktur. Allah'ın kelamı gibi değil. İkisi de vahiydir ama arada fark var. Namazda sadece taabutu bununla yaparsın. O da ne? Kur'an. Taabut. Kur'an tilaveti. İşte Kur'an'ın farkı bu. Onun için hiçbir çeviri aslının yerini Tutmaz. Hiçbir tercüme aslının yerini tutmaz. Buna dikkat edeceğiz. Kur'an Allah'ın kelamı yaratılmamış. Evet. Ondan başladı ona dönecek. Ondan başladı ona dönecek. Bu çok önemli. Hal böyle olunca en iyi kim anlar Kur'an'ı? Kendisine indirilen peygamberi atlar. Kendisine indirilen peygamber işte onu vurguluyor şimdi. Oku. Allah Azze ve Celle onu, yani Kur'an'ı Resulullah ve Vesselam'a indirmiş. O da hem lafzı, hem de manasıyla onu insanlara tebliğ etmiş. Aynen tebliğ etmiş. Hem lafzıyla, hem de neyle? Manasıyla. Hem lafzıyla, hem manasıyla. <gülüyor> peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Kur'an'ın Manalarını açıklama gayret etmiş ki biz buna tefsir diyoruz işte. Bizzat Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kendi tefsiri. Bu da neyle oluyor? Vahidi oluyor. Peygamber'in tefsiri Aleyhissalatu Vesselam indi tefsir değildir. <gülüyor> Vahidi olur, bağlayıcıdır. Benim Kur'an'ı tefsirim indidir, bağlayıcı değildir. Ama Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Kur'an'ı tefsiri nedir? Vahidir, bağlayıcıdır. Yani buna dikkat edeceğiz. Ha. Şimdi ne diyor? Laf sen ve mane. İşte bu çok önemli. Kıyamete kadar da lafsen ve manen gidecek. Ancak, ancak. Kıyamete kadar kimse lafsına dokunamayacak. Ama daha peygamber ölür ölmez Aleyhisselatü Vesselam manasına dokunulmaya başlanmış. Kıyamete kadar da manasına dokunulmaya devam edilecek. Önce İmam buhar diyor ki, bu ümmetin Kur'an tahrifi manevi tahristir. Bu ümmetin Kur'an tahrifi, manevi tahriftir. Lafsi tahrif değil. Kimse lafsını ne yapamaz? Tarif edemez. Ama manasını tarif edersin. Allah diyecek ki ben istiva ederim, yok etmezsin. <gülüyor> Nüzül ederim, yok etmezsin. Hervele ederim, yok etmezsin. Kızarım ya kızamazsın. Niye kızacaksın ki? Kızma. Gülerim ya gülme. işitirim Ya işitemezsin, bilirsin. Görürüm, göremezsin idrak edersin. E ne yaparım ben? Ne yaparım ben? E sen beni tanımla o zaman ey kulum değil mi? Sen beni tanımlama. Ben kendimi tanımlamaktan aciz kaldım haşa. Sen beni tanımla. O şimdi başlıyor tanımlama. İşte Tanımlayım diyor. Allah'ım sen varsın. Güzel. Birsin. Güzel. Vacibül vücudsun. Güzel. Ne cevhelsin ne aras. Allah'ım. Ne altdasın ne üstte. Allah Allah. Ne yandasın sağdasın ne solda. Allah Allah. Ne alemin içindesin ne alemin dışındasın. Allah Allah. Ne demek bu? Yok demek. Ne demek? Yani şimdi yok olsun olmasın ne demek? Yok. Şimdi bu lafızları sen sahabeye kullansaydın hele Ömer'e hiç kullanma Hazreti Ömer'e. <gülüyor> Vallahi kılıcını çıkarır zındık kafirler kafanı keserdi. Yani bu lafızlar, bu lafızlar Allah'ın kitabında da yok, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde de yok. Bunları nereden aldın sen? Adama Buhari'den rivayet getiriyorsun diyor ki yok diyor. Almam. sen Allah'ı nasıl tanımlıyorsun? Ben diyor Allah'ı diyor şeyden alıyorum diyor. İbn Rüşd'ün diyor Neihle Tahafutü Felsefezim'den alıyorum diyor. E, İbn Rüşd kim? Kim? Bir alim. <gülüyor> Niye Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisini almıyorsun da? i̇bn Allah'ı tanımlamasını alıyorsun. Ha, demek ki problemlerden kaynaklanıyor arkadaşlar? Mana tahrifinden kaynaklanıyor. Buna dikkat edeceğiz. Ehli kitap ise ne yapmıştır? Hem lafsi hem de manevi tahrif yapmıştır değil mi? Evet. Oku. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri, Kur'an'ı indirdik. Belki onlar da düşünürler. Nahil suresi 44. Bir o Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler. Demek ki peygamber aleyhissalatü vesselamın asli vazifelerinden bir tanesi ne? Açıklamak. Teb'in, beyan diyoruz. Değil mi biz buna? İzah diyoruz. Tefsir diyoruz yani. Açıklamak. Peygamber ne yapıyor? Kur'an'ı açıklıyor. İşte ondan dolayı sana bu zikri indirdik diyor bak. Yani peygambere bu zikrin, yani Kur'an'ın indiriliş gayelerinden, hedeflerinden bir tanesi de ne? Açıklamanın ona bırakılması. E şimdi peygambere atıyor sen demek açıklama hakkı neyle var? Kur'an'la var değil mi? Yani ona beyan hakkını kim vermiş? Allah vermiş. Adam diyor ki ya diyor peygamber postacıdır diyor. Ne demek postacı? Yani taşıdığı neyin risaletin içeriğini bilmez. Hani bir postacı düşünün eve mektup getirir. Mektubun içindekini bilir mi? Bilmez. Fazlur Rahman denilen bir adam vardı. Öldü gitti. Ha, ateşi bol olsun diyelim. Ha. Şimdi o adam mesela böyle diyor. Peygamber postacıdır diyor. Peygamber postacıdır diyor. Böyle şey olabilir mi? Ya yani Açıklama hakkı olan bir insan nasıl bilmez ya? Beyan hakkı olan bir insan nasıl bilmez? Yani eğer bir peygambere Bu ki, yani ayet de sabit işte. Nahic suresi 44. ayet. Allah Azze ve Celle açıklama hakkını vermişse. Nasıl bilmez? Böyle bir şey olabilir mi? Bugün peygamberin açıklama hakkı yok. Kurtubi'nin açıklama hakkı var. Taber'in açıklama hakkı var. Razi'nin açıklama hakkı var. Muhammed Ebu Zehra'nın açıklama hakkı var. E, Nurettin Itır'ın açıklama hakkı var. Fazlurahman'ın açıklama hakkı var. Edip Yüksel'in açıklama hakkı var. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklama hakkı yok. Böyle bir şeyi bir Müslüman hangi imanla, hangi akıllı, <gülüyor> hangi izanla söyler. He, Peygamber açıklar da bize sayı kanaldan gelmiş. O apayrı bir olay. O apayrı bir olay. Sünnet inkarcılığı iki şekilde kendini gösterir. bir, Sünnetin delil olmasını inkar etme Kimun ihtiyaç diyoruz Sünnetin delil olmasını inkar edenler işte peygambere açıklama hakkı vermeyenler Peygamberhisra İsam'ı ne görenler postacı görenler onlar aynı şaart Bunlar sorun çok büyük sorun He. ikinci sünnet inkarı var O da ne sünnetin delil olma yönünü inkar etme değil adam sünneti delil kabul ediyor Ama diyor, vurudiyetinde problem var. Yani bize sayı yollardan gelmiş mi, gelmemiş mi? Ha, bu daha ehven, yani bu daha hafif. Ha, ona da denir ki, sayı olanı var, zayıf olanı var. Bu da kimin mesleği, kimin işi? Muhaddislerin işi, onlara dönersin. Ha, hala daha muhaddislere dönmüyor. Hale daha sahi ve zayıf kıstasını, ölçüsünü kendi ne yapıyorsa, aklı kılıyorsa... E onun niyetinde de aslında ne var? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini tanımama var. Ama bazen bunu doğrudan ne yapamıyor? İfade edemiyor. Tabi bu dersimizin başlığı biraz menheci olduğu için onun için usulü kaydelere daha çok yer veriyoruz. Demek ki demek ki arkadaşlar Allah azze ve celle beyan hakkını peygamberine vermiştir aleyhissalatü vesselama vermiştir. İşte o beyan hakkı sünnettir. O beyan hakkı nedir? Sünnettir. Ama bazen doğrudan Kur'an'da olmayan bir şeyde ne yapabilir? Teşri edebilir. Kur'an'da olmayan bir şeyde ne yapabilir? Teşri edebilir. Siz bir örnek vereyim mesela. Kur'an'da recim. Yok o ayrı bir olay. <gülüyor> i̇şte karıştırma. Rejim Kur'an'la gelmişti. Daha sonra laf seninle. Evet o farklı. Evet. Yani mesela şimdi şöyle bir dönülsün Kur'an'a. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin yiyecekler hakkında zikretmiş olduğu haramlara bakın. Sınırlı değil mi? Peygamber <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam üzerine ziyadeler katmıştır. Üzerine neler katmıştır? Ziyadeler katmıştır. Neden? Nereden almıştır bu hakka? Evet. Ha. Yine Bu kuşamla alakalı bakın keza. Erkeğe ve kadına ayrı ayrı ne yapmıştır? Hüküm ihdas etmiştir, değil mi? Yani mesela kadına altını helal, erkeğe haram kılmıştır. Bu nasıl olmuştur? Bu neyle orantılayacaksın? Neyle açıklayacaksın? Onlarca yüzlerce örnek. Ama genel itibarıyla, genel itibarıyla temel ruh nedir? Kur'an'ın kendisidir. Çünkü anayasadır. Sünnet doğan yasanın bir parçasıdır. Bazen açıklar, bazen olmayan büyük müde ne yapar, getirir koyar. O yönüyle vahidir zaten. O yönüyle vahidir. He, hal böyle olunca, hal böyle olunca Peygamberül eslatü vesselemın sünnetini almamak demek, peygamber eslatü vesselamın hadislerini almamak demek, dinin eksevisini inkar etmek demek. Dinin ek serisini inkar etmekle Şimdi ne diyorlar? İşte ehli rey genel itibarıyla ne yapmaz? Ahad hadisleri almaz. Söylüyorlar değil mi? Bunu isnadı diyorlar ehli rey'e. İşte ahad ne yapmaz almaz. Ahad hadisleri sahih görmez. Şimdi soruyorsun onlara, diyorsun ki: Muta'at hadisin tanımını yapar mısın? İşte diyor, her tabakada diyor, belli bir adet olacak diyelim en az diyelim mesela üç olacak bir farazan. Yani sabiden en az üç kişi, tabinden en az üç kişi, etba tabinden en az üç kişi, e ondan sonraki tabakadan da en az üç kişi ondan da mesela bu hale alacak diyelim. Bu ne oldu? Mütevâtir. İyi de arkadaşım inlemel a'malu bin niyat hadisi bile garip hadis garip. Ameller niyetlere göredir, hadisi bile garip hadis Hal böyle olunca sen şimdi ehlireyi böyle yapar diyorsun ama bu ehlireyi nasıl bir ehlireydir ki bütün ahad hadislere almış, kitaplarına koymuş ve oradan istinbat ve istillal ne yapmış? Yapmış. Mehdi kabul etmiş mi? Etmiş. Nuzul-i İsa'yı etmiş mi? Etmiş. deccal etmiş mi? Etmiş. E hal böyle olunca hangi rivayetler istinaden bunları almışlar? Hangi rivayetlere? Bunların kaç tanesi senin anladığın anlamda mütevatır? He. Demek ki uygulaması yok. Ne yok? Uygulaması yok. Onun için İmam-ı Ebu ve onun talebelerine bu tür şeyleri istinad etmek İsnad edenlerin kötü niyetli olduğunu gösterir. İster bu haleften olsun, ister seleften olsun. Fark etmez. Burada selefte hissesini nasibini as. İmam-ı İbhanife'yi sünnet düşmanı gösteren insanlar adil değil. Adalet vasfından yoksun. Zalim insanlar. İmam-ı İbhanife mürsel hadisleri bile almıştır. Mürsel hadisleri bile almıştır. Mürsel. He. Ancak... Hadislerin zayıf olup olmaması o İmam-ı Buhanefe'nin neyi değil? Suçu değil. Herkes kendi şeyhinden duyduğunu alır. Şunu diyebilir misiniz? İmam-ı Buhanefe hadisi almamıştır. Başımın üstüne demiştir. Sahabe kabili. başımın üstüne demiştir. E tabiine gelince onlar adamsa ben de adamım demiştir. Hicri 150'de ölen bir insana bunu çok görmeyin. Çünkü kendisinin tabiinde. Kuvvetle muhtemel etfa tabiinden olduğunu gösteren neler var? Onlarca rivayet var. Hocası hammat kimin talebesi? İkrimenin talebesi. Kaynağa yakın. Hal böyle olunca bunu ona isnat etmek zulümdür, insafsızlıktır. Peki isnat edenlerin amacı nedir? İki türlü isnat eden var. Bir, İmamı ı Hanefe'yi mutezili göstermek. Mutezile'nin menheci üzere olduğunu ispat etmek için bunu yapıyorlar. Son zamanlarda bu revaçta. Yani İmam-ı Ebu aklanı göstermek, akılcı göstermek, İmam-ı Ebu felsefeci göstermek, İmam-ı Ebu Hanife'yi kelamcı göstermek için bu özellikle yapılıyor. Halbuki İmam-ı Ebu Hanife bunlardan beri. Bir de ne var? i̇mam i Hanife'nin mezhebindeki zayıf hadislere çok kızıp, çok öfkelenip, ne yapanlar? İmam-ı özellikle bu mecrada görmek isteyen, kendini tevhid ehli gören, kendini muvahit gören zavallılar var. Zavallı. Hep örnek veriyorum. Namaz. Namaz, namaz. Namaz. Bil faraza diyelim yüz mesele var. Bil faraza yüz mesele. Bil faraza. Yani iftitahla başladık, selamla bitirdik. Diyelim ki yüz tane mesele var. Arkadaşım, İmam-ı Vanife bu meselenin taş tanesinde ki selef ne demek? O da tartışılır. Selef ne demek? Selefi İmam Ahmet mi temsil eder? Tek başına. İmam Şafi mi temsil eder tek başına? İmam Malik mi temsil eder tek başına? Ya da selefi tek başına İbri Teymiye temsil eder mi? Etmez gördünüz mü? Selefi tek başına binbaz temsil eder mi? İbn Ustayin temsil eder mi? Albani temsil eder mi? Etmez bak görüyor musunuz? He, hani Şeyh Albani dediği gibi Allah gani gani rahmet eylesin. Ya şu ve şu ve yendilmiş yani yavaş yavaş basamak basamak yürüyelim. O zaman meseleyi anlarız. E şimdi yüz mesele diyelim. Yüz mesele'nin en fazla kaç tane meselesinde hata ettiyimamı bu Hanife? On mesele diyelim. On. 10 tane diyelim. Bak hep bunlar faraziyat. Şimdi 10 meseleyi açalım. On meseleyi açalım. Bir, Fatiha, Cehri okunur mu okunmaz mı? Vallahi bizim meşayihimiz Hicri 1400 yılında işin içinden çıkamamışlar. Şeyh Albani ayrı vadide, Şeyh Bin Bas ayrı vadide. E ne olacak şimdi? E demek ki İmam-ı bu konuda ne değil? Mucit değil, mucit. Yani ilk bu bulmamış bu meseleyi. E başka, el göbeğin üstünde bağlanır mı, bağlanmaz mı, yoksa altında mı bağlanır? Valla kardeşim, Hanbeli mezhebinin hangi kitabını açarsanız açın, elin göbeğin altında bağlanması temel dayanaktır, sayı olan budur. E neden o zaman İmam-ı Hanife'ye yükleniyorsun? Malik ileri gelirse ellerini salıyorsun hiç bağlama bile bağlamıyorlar. Şükret haline. Ha, ayrı, ayrı, bir faraza diyorum. Yani benim demek istediğim şu, neden telkiz illa birine? Zulüm bu, bir aynı zulüm. E işte, zevait tekbirlerinde el kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Kim işin içinden çıkmış? Secdeye gidilirken el mi konur, diz mi konur? Kim işin içinden çıkmış arkadaşım? He yani olayları olduğundan daha büyük göstermek zulüm. Selef bir meselede ihtilaf etmişse sen niye İmam Ebu Hanife ile Selefin ihtilafını gündem konusu yapıyorsun ki? Zaten Selef ne yapmış o meselede? İhtilaf etmiş. Sen buna niye itibar ediyorsun ki? Etme. Ben şimdi diyorum ki namazda bana bir tane örnek göster. Ee, i̇şte hocam diyor Yani eli göbeğin altında tutuyorlar. Yakışıyor mu? Ya yakışmıyor. Ama hanbelilere de yakışmıyor. Yapmaya diyor hanbelilerde de mi bu var? Evet var. Allah Allah diyor ya biz öğrenmemişiz diyor. Çok öğrenmediğin şeyler var daha. Ya da işte hocam diyor ya diyor sen diyor neden diyor secdeye giderken önce dizlerini koyuyorsun? Ya niye kızıyorsun İmam-ı Allah gani gani rahmet etsin. Git İbn Kayyim'e kız önce Zâbülma'de. Oradan kime geç. İmam-ı geç. Ha, demek istediğim şu. Bakın Yani imamlar ihtilaf etmiştir ama imamların o anki ihtilafını sakın bugünkü gibi işkembe ihtilafı görmeyin. Allah'tan kork. Onların ihtilafı delil ihtilafıdır. Onların ihtilafı delil ihtilafıdır. Siz İmam-ı şunu yakıştırabilir misiniz? İmanla ve insafla konuşun. Namaz kılmayı deneme yanılma metoduyla keşfetmiştir. Bunu ihsan edebilir misiniz? Ya da namaz kılmayı kendi kafasına göre ne yapmıştır? Tespit etmiştir. Ha, aldığı delil sayı olur, zayıf olur. O bir problem. Siz, Hicri 150 yılında ölen bir adam, daha Buhari yok, daha Müslüm yok, daha sıhhat şartları ulaşmamış. Yani şimdi, sayı hadisin tanımı o anda o değil. Şuzuz, İlel, falan filan, illete hafiye, kadia, o zaman bunların hiçbiri telaffuz dahina bulmuyor arkadaşlar. Edilmiyor İmam Ahmed'e kadar. Hasan hadisi zayıf hadis görüyor bazı alimler. İmam Ahmet'e kadar. E hal böyle olunca yani siz bu da, bu dönemin ıstılahlarıyla o dönemi ne yapmayın? Karıştırmayın. Usul ülümü yok bizim bildiğimiz anlamda. Bizim bildiğimiz anlamda hadis tanımları yok. Onlar da oradan bak iki kanalla. İkizime kimin talebesi İbn Abbas'ın talebesi, Hammad oradan iklimeye ulaşıyor. Bir kanalla İbn Mesud'dan alıyor. E hal böyle olunca yani siz bunu çok ne yapmayın, büyük göstermeyin. E hocam bu demektir ki hata yapmamış mıdır? Ya hata Hazreti Ebubekir de yapmıştır. Hazreti Ömer de yapmıştır. Hazreti Osman da yapmıştır. Hazreti Ali de yapmıştır. Hatayı herkes yapar. Hatadan masum olan peygamberler dışındaki onlar dahi Allah tarafından yeri geldiğinde ne yapılmıştır? Düzeltilmiştir. Hal böyle olunca benim demek istediğim size olayı olduğundan daha büyük göstermemek lazım. Olay neyse o. Karizmatik bir hale getirip büyütmek, mübalağa sanatını işletmek, işte şöyledir, böyledir. Hayır arkadaşlar, hayır. Şimdi bir örnek vereyim ben size, çok daha iyi anlayacaksınız. İçinizde sırat-ı okuyan var mı? Tercümesi de var. İbn-i Okuyan var mı? Birinci Hepsini birinci okudun birinci mu? He. Okuyanınız varsa ölünün ardından okunan Kur'an'ı nasıl da methettiğini, yücelttiğini görürsünüz. Okuyun göreceksiniz. Yani bugün Türkiye'deki uygulama sırat-ı mustakimde aynen mevcuttur. Bugün Türkiye'deki uygulama, kabristanlarda olan uygulama sırat-ı mustakimde aynen mevcuttur. Benim size demek istediğim şu. Siz kalksanız o Kabristan'daki adamları hücum etseniz getirse dese ki ya i̇bn Teymiye nasıl bilirsin? E i̇yi bilirim vallahi. ehl Sünnet vel cemaate mensup nedir? Bir alimdir. Ha öyle mi? İyi bilirsin. Ya asr-ı mustakimden sana 10 sayfalık bir bölüm. Şunu hele bir oku. Bir okumaya başlarsın. Bismillah. Allah Allah dersin ya. Bu kitapta herhalde bir tahrif var. Bu kitabı kasıtlı ne yapmışlar? Yanlış çevirmişler. Şaşırırsın. Çünkü senin kafanda İbn-i böyle bir şey ne yapamaz? Yapmaz. Yapmaz. Söyleyemez. Niye? Neden? O da bir insan. O da bir kul. Yani İmam İbn-i yanlış yapamaz mı? Yapamaz. E gördük mü? Ama buradan yola çıkarak vay işte İbn-i böyle yaptı deme hakkına sahip miyiz? Değiliz. Heh. İşte bakın biz her zaman alimlere merhametli bakacağız arkadaşlar. Bize düşen bu. Alimlere merhametli bakacağız. Onların ihtilaflarını iftirak boyutuna çıkarmayacağız. Onların ihtilaflarını iftirak boyutuna çıkarmayacağız. Ha, yeri geldiğinde doğrulardan yana olacağız. Yeri geldiğinde hataları söyleyeceğiz. Ama bunu yaparken adabı ı kuralları içinde ahlaklı bir Müslümanın sahip olması gereken uslupla. Bak sahih hata yok. Racih mercu ulema ne kadar nazik. Ehli nezaket. rajih mercun. Çok önemli bu. Diyor ki mesela Şeyh Bin Bas Esahul kavleyin diyor bakın. Esahul kavleyin. İki sözün en sahihi. İnceleye bak. Hatta ki. Ha. İki sözün en sahihi. iki görüşün En sahih. Neden böyle? Ama şimdi biz bu menheci bir kenara atarsak, e o zaman yani zaten he, her birimiz bir ne oluruz? Alim oluruz. Her birimiz bir ne oluruz? Müftü oluruz. Usulumuza dikkat edeceğiz bir kere. Kim olursa olsun. İmam Ebu Hanife mi? Baş tacı. Biz İmam Ebu Hanifesi ile İmam Ahmedi ile Ehl-i Sünnet'in yolundayız. Bu demek değil ki bunlar yüzde yüz doğrudur. Hayır. İmam-ı Vanifesi ile İmam-ı ile Ehl-i Sünnet'in yolundayız. Ama adam diyor ki biz İmam Şafisi ile İmam-ı Ahmedi ile Ehl-i Sünnet'in yolundayız. İmam-ı Vanife'yi yine bunu telaffuz edemiyor. Ne telaffuz edemiyorsun? Neden kaçıyorsun? Ama sen şöyle yapıyorsun. Biz İmam-ı Ahmedi ile Şeyh Rabi Madhali'nin yoluyla Ehl-i Sünnet'in yolundayız diyorsun. İmam-ı Vanife'yi de söyleyeceksin. O da büyük bir imam. Her insan gibi hataları var. O kadar. Her insan gibi hataları var, o kadar. Yoksa, he, yeryüzünde hatasız bir adam yok. Eğer hataları zikretmeye kalksak, yani tabirimi mazur görün, silik yarışı olur. Herkesin hatası var. Kevseliğinin menhecine kadar yalnızsa, Bugün Şeyh Rabbi Madhali'nin yolundan gidip meşayihimizi bile tevsik ve tebliğ edenlerin menhecide o kadar yanlıştır. Bir yanlışa bir yanlışa ne yapmayacaksın? Cevap vermeyeceksin. Bu çok önemli bir kaide. Bir yanlışa bir yanlışa cevap vermeyeceksin. İmam Ebu Hanifesi ile, İmam Ahmedi ile, İmam Mali ile, İmam Şafisi ile biz Ehl-i Sünnet'in yolundayız. Ehl-i Sünnet ver cemaat bütünüyle ne yapar? mezhepte asrubunu inkar eder. Bak, bir sonraki kabilde vakit olursa o sözleri de ne yapacağız alacağız. Evet, oku. Ashab-ı kiram da Kur'an'ın manalarını kendilerinden sonra gelenlere aktardılar. Allah'a sonsuz hamdü seneler olsun ki Kur'an'da manası herkesten gizli kalmış Hiçbir şey bulunmamaktadır. Yani birileri ne diyor? Ya işte Kur'an'da diyor manası gizli kalan. Manası gizli kalan sana gizli kalmış, ona gizli kalmış. Ehl-i sünnet vel cemaatin ümmetine, geneline gizli kalan bir şey yok. Manası belli ehl-i sünnet vel cemaatte. He. Ama ehl-i sünnet vel cemaat ne yapmaz? Müteşabi ayetlerin peşine Hiç takılmaz. Var. Değil mi? Muhkem ayetler mevcuttur. Müteşabi ayetlerde de indi yorumlar yapmaktan ne yapar? Kaçın. Kaçınır. Eğer Kur'an ve sünnette doğrudan bir nas varsa açıklayıcı, müfesser olan ya da sahabeden doğrudan bir söz gelmişse ya da tabiinden doğrudan bir söz gelmişse müteşabi ayetleri o sözlerle açıklar, o sözlere indirger, o sözlerin dışına çıkmaz. Ama bu demek değildir ki iştihat kapısında ne yapar? Kapar. Kıyamete kadar iştihat kapısı ne? Açık. Ama Allah adına iştihat yapacak bir şey yok. İştahat, ibadın haklarıyla alakalı meselelerde olur. Allah'ın haklarıyla alakalı meselede iştahat olmaz. Evet. Devam. Ashab herhangi bir ayetin tefsirinde ittifak etmişse onlara muhalefet göstermek caiz değil. Yani şimdi ve mellem yahku mima enzel Allah fe ulayke kafirun doğrudan peygamber aleyhissalatü vesselam'dan merfu bir Rivayet biliyor musunuz bunu açıklayan? Merfu. Yok, bilmiyoruz. Ama hükmen merfu var. Nedir hükmen merfu? Sahabenin kendi iştahına dayanarak açıklaması mümkün olmayan ne? Hususlar. Ki bu muhakkak kimden alınmıştır? Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Doğrudan lafzeninden alınmasına gerek yok. Menhecinden alınmıştır. Usluğundan alınmıştır. Heh. Ne diyor? Küfür duğne küfür diyor değil mi? Kufur, ne küfür. Ya da küfrün ni'me, yani nimet küfürü. Ya da sizin o peşinizden gittiğiniz küfür değil, yani Allah'ı başka kıyamet gününü, ahiret gününü inkar etme küfrü değil diyor. Kimden gelmiş bu? i̇bn Abbas'tan. Bütün selef de bunun üzerinde ittifak etmiş mi? Etmiş. Tavusu ile, hepsi mücahidi ile. Etmiş mi? Etmiş. Bitti işte, sen bu tefsiri alacaksın. Bu tefsirin dışına ne yapmayacaksın? Çık Çıkarsan ne olur? Ya mürciye olursun ya harici olursun. Çıkarsan ya mürciye olursun ya da ne? Harici. Yani bir yanda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek bütünüyle iman olur. Bir yanda da Allah'ın indirdiğiyle bazen hükmetmemek bütünüyle ne olur? Küfür olur. Cümlelere dikkat edin bak. Karıştırmayın. Allah'ın indirdiğiyle, bütünüyle hükmetmemek iman olur. O irca işler. Allah'ın indirdiğiyle bazen hükmetmemek, bütünüyle ne olur? Küfür olur. O da ne? Huruç. Heh, yani i̇bn Abbas'tan gelmiş, selef üzerinde ittifak etmiş. Zorun ne? Zorun bidat ihdas et. Hayır, sahabeden geldiyse sahab. al. Teslim ol veya ben teslim olmam, e ne yaparım ben açıklarım. E açıklarsan işte, ehl-i ve cemaatin yolu dışında olursun, ümmeti Muhammed'in ya hepsini mümin görürsün, Kamil, Cebrail'in imanına eş, Cebrail'in imanına eş, ya da ümmeti Muhammed'in sen haricinde karın bile yüzde yüz olmayabilir, herkesi ne görürsün? Kafir görürsün. Dikkat etmek lazım, evet. Asap herhangi bir ayetin tefsirinde, ittifak etmişse, onlara muhalefet göstermek caiz değildir. İki görüşü ayrılmışlarsa, bir üçüncü görüş ileri sürmek de caiz değildir. Sünnet, Kur'an'ın yakın arkadaşıdır. Onu tefsir eder ve açıklar. Peygamber aleyhissalatü vesselama isnat edilen söz, fiil, takrir gibi sünnetten herhangi bir şeyle delil getirebilmesi için sahih olarak rivayet edilmiş olması gerekir kim sayın tanımını verecek evet. Sahi olarak rivayet edilmesi için adalet ve zapt vasıflarına sahip ravilerin 2 2 va ney vasıf. Adalet ki adalet dindir. Namaz kılmayan adil olmaz. Dindir. Dindarlıktır adalet. Zapt he, aslında dindarlıkla ilgisi vardır. Ama daha çok ne hafızadır. Daha çok ne Hafızadır. Daha çok ney? Bellektir, bellemedir. Ya dindarlıkla alakası var. Günahkar, iş, günahkar insanı, günah işleyen insanın hafızası zayıf olur. Günah işleyen insanın hafızası zayıf olur. He, i̇ki tane vasıf var değil mi? Bir adalet, işte dindarlık. İki ney? Zapt dediğimiz. zapturat diyoruz. Zapturat, bak ne güzel. Osmanlıca'dan, yani Arapça'dan Osmanlıca kültürümüze geçmiş. O da ney? Hafızama, bellemesi. Yani nasları ne yapması? Aklında iyi tutması. tutması. Eksikmemesi ya da fazlalaştırmaması. Aynen ne yapması? Nakletmesi. Yani demek ki bir avide iki tane şart. Adalet ve ne? Zapt. Ama zat, adaletle dinle çok alakalıdır arkadaşlar. İmam Şafi unuturmuş. Unuturmuş, unuturmuş. İmam Şafii unuturmuş. Bak koskoca Şafi. Vekii ibn-i Cerrah ruasi de hocası. Buhari'nin en büyük ravilerinden. Vekii ibn Er Cerrah ruasi hocası. Evet. İmam Şafii bakın unutkanlığını nasıl dile getiriyor? Diyor ki ila veki'in su ve erşedeni ila terkil maasi ve ahbereni bi enne ilme nurun Ve nurullahi layu otali asi. Evet, hocam veki diyor hıfzımın zayıflığını şikayet ettim. Bana irşatta bulundu. Dedi ki günahları terk et ve bana haber verdi. Dedi ki ilim nurdur ve Allah'ın nuru da asiye verilmez. Görüyor musunuz? Daha evveline gidin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a unuturdu değil mi? Açıkça söylüyor. Peki kimin duasını aldı? Yani unutkanlık olabilir. Bazen unutkanlık fizyolojik bir olay olabilir. Mesela İmam Hakim ahire ömründe ihtilata uğradı. Bildiğini unuttu. Yaşlılık bunaması. Fizyolojik bir olay olabilir. Geçliğinde insanlar bunayabilirler. Yani işte sara geçirir bilmem ne olur derken biliyorsunuz o tür insanlar çok unuturlar. Ama biz bunu kastetmiyoruz. Normal süreçte unutma vardır ki en büyük nedeni günahlarla haşır neşir olmak. Özellikle günahta ısrar etmektir. Şimdi İmam Şafii'nin günahı nedir acaba çok merak ediyoruz. Herhalde bizim zellelerimizdir, he. bizim döküntülerimizdir. O bile onda unutkanlığa neden olmuş. E şimdi adam her gün 50 kere göz dinası yapacak. Ya hocam ben ya şu Kur'an'dan şu sureyi ya bir türlü ezberleyemedim. Senin kusurun değil arkadaşım. Senin hafızanın kusuru değil. Kur'an'dan ezberleyemiyor ama kalkıyor atıyorum işte bir matematik formülünü ezberliyor. Çünkü niye? Allah'ın kelamı nur, nur. O işte o zihne gelmiyor. O zihne gelmiyor. Eskiler bunu derce etmişler. Bir okumuşlar onu anlamışlar. Biz onu okuyoruz, bir anlıyoruz. Bir okumuşlar, onu anlamışlar. Biz on okuyoruz, bir anlıyoruz. Şimdi işte zapt bu biraz da. Yani zaptı siz belleği dindarlıktan ayırt edemezsiniz aslında. Sahabelerin hepsi çok zeki insanlardı. Hele o bedeviler var ya bedeviler. Çok zeki insanlardır. Çok iyi bellerler, çok iyi ezberlerler. Gene Türkiye coğrafya. Buhara tarafları, Özbekistan, Türkmenistan hala daha öyle. Çok muhteşem hafızaları vardır. Bir insan ne kadar dağda yaşarsa, ne kadar çölde yaşarsa, ne kadar az kalabalık yerde yaşarsa, ne kadar doğanın içinde yaşarsa emin olun hafızası ve belleği o kadar bol olur. İstanbul'da kalarak hafızası kimsenin güçlenmez. Yani bunu ben size... Yani ilimle söylüyorum. Çok önemli. Ama sen gidersin Karadeniz'in bir yaylasına, bir bakmışsın teyzenin yaşı 80, bir hafıza var teyzemde, teker teker sana isimleri tarihleriyle sayar. Senin yaşın 30, sen bunu bile sayamazsın. İşte bunun nedenleri var. Bir tanesi de tedeyyünün az olması yani dindarlığın az olması evet. diğer şart ne sayı hadiste sayı olarak rivayet edilmesi için adalet ve zapt vasıflarına sahip ravilerin başından sonuna dek senette hiçbir kopukluk olmaksızın başından sonuna kadar senette kopukluk olmayacak Aradaki bir abi düşmeyecek. Devam edecek, evet. Şazlık ve illet vasıfları bulunmaksızın naklede gelmeleridir. Evet, şazlık ve illet vasıfları ki biz buna illeti kadiha diyoruz yeri geldiğinde ya da illeti hafiye diyoruz. Yani ya açık bir illet ya gizli bir illet ki açık illeti herkes görür. Gizli illeti herkes görmez. Darakutni gibi, İbn Hibban gibi, İmam Buhari gibi yiğitler ister o. Herkes o işi yapamaz? Beceremez. İllet. Yani hadisi... Ne yapan? Sıhhatinden düşüren gizli bir kusur. Bir de şuzuz dediğimiz olay var. Şazlık. Şaz tanımı da muhaddislerin genel tarafından ney? Sika bir abinin kendinden daha sika abilere muhalefet ederek yapmış olduğu ney? Rivayet. Bazen bu ziyade olur. Bazen de ziyade hükmünde olmaz. Heh. İşte bu kuralları içermeyen bu illetleri, bu hastalıkları içermeyen bütün hadisler nedir? Sayıftır. E peki o halde Bu kural içinde yani sadece sahih Buhari'de geçen midir? Sadece Müslim'de geçen midir? Değil. Yani şimdi bazıları öyle algılıyor. Bazı kardeşleri öyle algılıyor. Adama diyorsun ki yani bu rivayeti mesela bil faraza diyorum İmam Şafii Müsnedin'de rivayet etmiş. Ya ne yapayım İmam Şafii'nin müsnedini ya? Buhari'de geçiyor mu Buhari'de? <gülüyor> i̇şte cahil adam. Buhari'de geçiyor mu Buhari'de? Ya arkadaşım Yani sayı adresin tanımında Buhari'de geçip geçmemesi yok. Yani Buhari'de geçiyorsa güzel diyor, geçmiyorsa çirkin. Öyle bir şey yok. Yani Böyle bir şeyi kafamızdan silelim. Yani en sahihleri Buhari ve müslimin ittifakken rivayet ettikleri. Doğru farklı bir olay. O en güzeli demek. Güzellerin en güzeli. Yani bir bahçeye giriyorsunuz, bin tane gül var. Ama üç beş tanesi en güzeli. O diğer güllerin kıymetini düşürmez. Evet devam et. Bununla birlikte hüccet olabilme vasfına zarar vermeyecek şekilde bazı ravilerde basit zapt kusuru bulunması suretiyle sahihlikten hasenlik derecesine inmiş olan hadisler de delil olarak alınabilir. Yani demek ki hasen hadislerin sayı hadisten farkı adaletteki kusur değil. Zapt. Zaptaki kusur. Yani hepsi dindar. Ama bazen Bazen hafızası diğerlerine göre daha ne olabiliyor? Zayıf olabiliyor. Peki bunu nasıl tespit etmişler? İşte olaylarla, somut verilerle. Bu ilim çok zor bir ilim. Bu ilimle iştikal edenler çok zorluklarla bu ilimlerle iştikal etmişler. Onun için yani şöyle bir muhaddislerin siretini okuyun. Mesela bir İmam Buhari'yi okuyun bakalım. Merak edin bir İmam Buhari'yi alın okuyun. Doğumundan ölümüne kadar bir okuyun bakalım. Hiç merak ettiniz mi? Okuyanınız var mı? Buhar'ın hayatını. Buhar'ın hayatını okuyan var mı? Hemen tezelden gidin, Buhar'ın hayatını anlatan bir kitap alın, okuyun bakalım. Hangi merhalelerden geçmiş İman Buhar? O zaman anlarsanız bu ilmin ne olduğunu. O zaman, ilimsiz bir şekilde muhaddislik taslamanın ne kadar büyük bir afet olduğunu. Kolay değil. Onun için, Hadis ilmi sadece muhaddislerden alınır. Hadis ilmi fakihlerden alınmaz. Hadis ilmi müfessirlerden alınmaz. Hadis ilmi kelamcılardan alınmaz. Hadis ilmi sadece hadisçilerden alınır. Çok önemli bir kaide. Evet. Uydurma ve senedi belirsiz hikayeler bir yana zayıf ve münker hadisler kesinlikle delil Ve hüccet olamazlar. Şimdi vardır. biz zayıfı münkeri bıraktık, hurafelerle uğraşıyoruz. Hikayeler. Yani işte onun için bir yana dedik tercümede. Bir yana yani onlar bir yana. Yani zayıf hadis, münker hadis bile alınmaz. E hal böyle olunca kolay değil bu iş. Evet. Zayıflık ve münkerliğini açıklama amacı dışında rivayet edilemezler. Yani sadece zayıflığını ve münkerliğini. Mesela sahabenin makasidül hazanesi. İmam Sehavi gelmiş, Makasidül Hasene diye bir kitap yazmış. Ney? Halk arasında şöhret bulmuş. Ney? Aslı olmayan, zayıf, mühker rivayetleri ne yapmış? Bir kitapta da toplamış. Niye toplamış? Neden? Neden toplamış? Da yıkıra, ama Cübbeli Ahmet gelmiş, tamam mı? Kitabına hadisi almış, altına da demiş ki bak Sehavi Makasidül Hasene. Çok enteresan değil mi? Yani koskoca alim insanlar bu zayıf münker rivayetleri bilsin diye, bilsinler diye bunları bir neye? Kitaba topluyor. Cübbeye de geliyor. Bak diyor makası dülhasene. Bak diyor keşfül hafa. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir hıyanettir? Bu nasıl bir hıyanettir? Açın görün kitaplarını. Git da göreceksiniz. Makası dülhasene, keşfül hafa. Bunları çokça göreceksiniz. Bu nasıl bir yani hıyanettir, ilmi ihanettir? Öyle bir şey olabilir mi? Yani alimler topluyorlar. Mesela neyi var? Mulla il karinin neyi var? Mevzuat kübrası var değil mi? Maslu, büyüğü de var, küçüğü de var. Yani Mulla il kari biliyorsunuz Sultan-ı uydurma hadisleri, aslı aslı olmayan hadisleri önce büyük bir eserde topluyor sonra onu ne yapıyor? Kısaltıyor. Öncesinde İbnül Cevzi, El Mevzatül Kübrası var. İki cilt. Zehebi gelmiş, onu ihtisar etmiş. Daha sonra Suyut'i gelmiş. El-Lalil Maslu'na kitabını yazmış. Bunlar ne? Uydurma zayıf hadisleri ne yapan? İçeren kitaplar. Yani alimler bunları ne yapıyorlar? <gülüyor> Topluyorlar bu hadisleri. Bu kitaplara koyuyorlar ki, Necm'i okuduğu zaman daha baştan bunun ne olduğunu bilsin. Uydurmaya da zayıf, aslı olmayan acısı olduğunu bilsin. Ama Hicri 1400 küsur yılında bir adam çıkıyor geliyor, peygamber dedi ki metne onu alıyor, dipnotada ne yapıyor? Mevzuatı zikrediyor. Böyle bir şey olabilir. İlmi ihanet. Dikkat etmek lazım. He. Demek ki sadece bu tür zayıf, münker rivayetler insanları ondan ne yapmak, korumak için rivayet edilebilir ya da ne yapılabilir? Kitaplara alınabilir. Yani kitapların içinde ne yapılabilir? Zikredilebilir. Yoksa halkın okuyacağı, halkın istifade edeceği kitaplara bu tür rivayetler ne yapılmaz? Olmaz. Evet, devam et. Sahabe, tabi ve daha sonra gelen İmam Ahmet, İshak bin Rahuiye ve Muhammed bin Nasir el-Mervezi, gibi imamlara isnat edilen görüşler kendilerinden sahih senetlerle gelmiyorsa ya da kendileriyle aynı asırda yaşamış ve görüşlerini benimseyen kimseler yoluyla rivayet edilmiyorsa bu tür görüşlerin söze edilen imamlara isnadı caiz değildir. Buna rağmen bu tür rivayetleri imamlara nispet edenler yalan sözlerle İftira etmiş olurlar. Yani ki bunu biz İslam tarihinde görüyoruz. İşte ne yapılıyor? Pek çok halime, pek çok söz ne yapılıyor? Nispet ediliyor. Ama bu sözlerin hakikatte ne yok? Aslı asları yok. Bunlar asılsız sözler. Evet şimdi diğer hemen e, babı da alalım hızlıca. 19. esas. Kim olursa olsun hiçbir kimsenin görüşü kitap, sünnet ve ümmetin icmanın Önüne geçemez. Bakın kim olursa olsun, makamı, mertebesi, milliyeti, cinsiyeti ne olursa olsun, onun sözü kitap, sünnet ve ümmetin icmasının önüne ne yapamaz, geçemez. Kitap dediğimiz Allah'ın kitabı. Sünnet dediğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri. icma dediğimiz ulemanın neyi? icması. Onun önüne geçemez. Kim olursa olsun. İlmi, makamı, şerefi, mertebesi, cinsiyeti hiç önemli değil. Evet. Anlaşmazlık durumunda uyulması gereken usul, kitap ve sünnete dönmektir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Nisa ile Kitap ya da sünnete aykırı her görüş konumu, makamı ne olursa olsun sahibine geri döner, merduttur. Resulullah aleyhissiratü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim? Bizim bu işimizde, yani dinimizde, ondan olmayan bir şey ihtas ederse, o derhal reddedilir. Ümmetin kendilerinden razı olduğu öncü imamlar da bu meyanda tavsiyelerde bulunmaktadır. 1- Ebu Hanife, rahim Allah, hadis sahi olduğu takdirde o benim mezhebimdir der. Bir diğer sözünde de, nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal olmaz. Evet, sözlerini bir daha okuymayın bu hanımefendi. Hadis sahih olduğu takdirde o benim mezhebimdir. Evet, yani bu İbn-i Abid'in haşiyesinde dipnota bakarsanız değişik kaynaklar göreceksiniz. Bizzat Hanefilerin kendi kaynaklarında ne yaptı zikrettiği bir söz. Hadis sayı olunca mezhebim odur. Net. İkinci. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimsenin bizim görüşümüzü alması helal olmaz. Evet. Nereden almadığı, aldığımızı bilmedikçe kaynağımızı bilmedikçe kimsenin bizim görüşümüzü alması ne olmaz? Helal olmaz. Gene bu da haşiyesinde İbn-i Abidin'in mevcut. Yani özellikle dipnotlarda hani iki kaynakları zikrettim ki muhtelizler ne yapmasınlar? İtiraz etmesinler. Evet. Devam. İmam Ebu Hanife'ye ait olan bu sözleri İbni Abid'in El Haşiye'de zikretmektedir. İki, İmam Malik, Rahimullah da şöyle der. Ben bir insanım. Görüşlerimde isabet de edebilirim, hata da edebilirim. Siz benim görüşlerime bakın. Kitap ve sünnete uygun olanları alın. Kitap ve sünnete uygun olmayanları ise bırakın. Bir başka sözünde şöyle söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan başka herkesin sözü alınabilir de terk edilir de. İmam Mali'ye ait olan bu sözleri de İbn-i Abdilber el-Cami'de zikretmektedir. Evet. Üç. Camiül beyan. Evet. Üç. İmam Şafii, Rahimullah şunları ifade etmektedir. Müslümanlar bir kimseye Resulullah'ın herhangi bir sünneti açıkça belli olduktan sonra onu hiçbir kimsenin sözünden dolayı bırakmasının helal olmadığı hususunda icma etmişlerdir. İmam Şafii'nin bu sözünü İbnül Kayyım el İlam'da zikreder. Benim kitabımda Resulullah'ın sünnetine aykırı bir şey bulursanız, hemen Resulullah'ın sünnetinin gereğini söyleyin ve benim dediğimi bırakın. Bu sözü herevi Zemmül Kelam adlı eserinde ve diğerleri zikretmektedir. Dört, İmam Ahmet Rahimullah şöyle demektedir. Evzai, Malik ve Ebu Hanife hepsininki, hepsininki birer görüştür. Benim nazarımda bunların hepsi eşittir. Asıl delil sadece öncekilerden gelen eserlerdir. Yani, İmam Ahmed bu sözünü İbn Abdülverr el-Cami'de rivayet etmektedir. Evet yani sözler ne gayet net açık değil mi arkadaşlar? Yani İmam Buhari'nin, Mali Şafii'nin, İmam Ahmed'in sözleri gayet açık. Her biri bunları mütedid defa söylemiş. Şimdi burada üç tane rivayete yer vereceğiz. Tabi onlar sizde mevcut değil. Kitabın inşallah genişletilmiş baskısını onları zikredeceğiz. Üç tane örnek vereceğiz. Bu üç tane örnek bize bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinin takındığı tavrı gösterecek. Biraz da günümüzle alakalı meseleler bunlar. Hep birlikte burada onları şöyle bir yarım saat içinde ne yapacağız? Müzakere yapacağız. İlk rivayet İmam Ahmet Müsnedinde Ziya el-Maktisi Ahadifil Muhtaresinde rivayet etmiş. Diherleri de rivayet ediyor, senedi i sahih. Diyor ki, i̇bn Abbas radiyallahu anhuma ye'murun nase bit temettu' fil haç. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma haç insanara da insanlara temettu haccını emrederdi. Fe a'radahu ahaduhum bi kavlihi Oradan bir adam çıktı, ona muhalefet ederek şöyle dedi. İbn Ebubekir ve Ömer, Kane yenhian an hac temettu. Ebubekir ve Ömer ne yapardı? Radiyallahu anhuma. Ne yaparlardı? Haçta temettu hacında ne yaparlardı? Ne ederler? Ne ederler? Elbette onların da kendilerine göre delili var. Çünkü temettu hacında biliyorsunuz asıl olan kurbanın yanında Evet. Götürülmesi mi, götürülmemesi mi? Götürülmeme götürülmemesi. Kıranda evet, Kıran'da götürülür. Onların da kendilerine göre delilleri var. <gülüyor> Ama şimdi İbn-i Abbas radiyallahu bakın nasıl cevap veriyor. Diyor ki, فَقَالَ اَرَاهُمْ سَيَهْلَكُمْ Helak olurlar, öyle sanırım. Yani bu tavır ne yapar? İnsanı helak eder. Neden? kul diyorum ki ben, Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Rasulü Dedi ki ve yekul, Adam diyor ki Yani o muhalefet eden Neha Ebu Bekri ve Ömer Ebu Bekir ve Ömer Nehyetti Cevabı görüyor musunuz? Ben diyorum ki Allah Rasulü Dedi Bu adam diyor ki Ebu Bekir ve Ömer nehyetti Evet, bu birinci rivayet. İkinci rivayet, İmam Beyhaki Sünenil Kübrasında ne yapmış? Nakletmiş bize. Burada da baba ve oğul çatışmasını göreceğiz. Baba ve oğul. <gülüyor> Kâne i̇bn Ömer radiyallahu anhu ma ya, Yanlış yazılmış, an maalesef. Araplar çok dikkat etmiyorlar. Ya'murun nas bi haccid temettü. Evet ibn Ömer radıyallahu an insanlara ne emrederdi? temett haccını. İbn ibn Ömer. Demek ki İbn Abbas'la ne? Aynı düşünüyor. 4 Abbas'tan ikisi. Sahabenin yedi fakihinden ikisi. Evet. Feekfera bazun nas muaravatehu emri Ömer radıyallahu anh bazı insanlar İbni Ömer'e muhalefet ettiler. Neyle? Babası Ömer'in kavliyle. Babası Ömer'in görüşüyle. Dikkat edin. Ömer, oğlu İbn Ömer. Kıymetli oğlu kıymetli. Değerli oğlu değerli. Evet. Să lehum. Bunun üzerine İbni Ömer dedi ki că: Ahah, efe kitabul Allahi azzevejalle a hak em yutteba em umar Ia Allah'ın kitabı cănd kendisine tabi olunmayı hak eder daha fazla yoksa Ömer mi? Babası hakkında konuşur, dikkat edin. b haci suneni fibrada rivaeti. Băi evet. rivayet yine o da Băi haci b fibrada rivaeti. rivayeti ve suneni fibrada rivaeti. Băi haci suneni fibrada rivaeti. Băi Abbas suneni fibrada rivaeti. Băi haci suneni fibrada rivaeti. Băi haci suneni fibrada rivaeti. Mervar İbnül Hakem kendisine mektup yolluyor. Fekale diyor ki, etuf fil esabi aşurun aşurun. Sen parmağın diyeti hakkında ona on mu fetva veriyorsun? Ve gad belevaki an Ömer radıyallahu anhu fil esabi. Ey bi kablik. Oysa ki sana Hazreti Ömer'den parmakların diyeti hakkında seni söylediğine aykırı Mualif geldi? Görüş. Görüş geldi. Fekale İbni Abbas radiyallahu anhuma. Bakın İbni Abbas radiyallahu anhuma ne diyor? Rahimallahu Ömer. <gülüyor> Allah Ömer'e rahmet etsin. Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem E en yutteba min kawli Ömer radiyallahu anhuma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, Ömer'inkinden daha çok neye? tabi olunmaya layık. tabi olunmayı hak eden nedir? Kavildir, görüştür, sözdür. Yani üç tane örnek. Bunların hepsinin neyi? Senedi sayı. Şimdi bize bu ne gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Mesele merfu rivayetler olunca, mesele merfu rivayetler olunca ve merfu rivayetlerde doğru anlaşılınca tabii bak buna dikkat edelim. Hiç kimsenin bu merfu rivayetlerin karşısına bir alternatif çıkarma hakkı yok. Halböyle olunca, hal böyle olunca arkadaşlar, Peygamber Efesefatullah'ın merfu rivayetleri, hadisleri sahihse ve istidlal ve istinbat yoluyla da doğru ne yapılmışsa Selefi fehmine göre de anlaşılmışsa bunlar önemli kayıtlardır. Onların karşısına hiç kimsenin bir şey çıkarma hakkı yoktur. Eğer çıkarırsa ehli sünnet vel cemaat neyine, usulüne aykırı davranmış olur. Çünkü nas'sın mukabilinde iştihat olmaz. Nas'sın mukabilinde açık nas'sın karşısında iştihat olmaz. Ortada açık nas varsa, sayıysa zaten, açıksa, ne demek açık? Sayılık neyi ilgilendirir? Senedi. Açıklık neyi ilgilendirir? Metni. Onun karşısında ne olmaz? İştahat olmaz. Hele kıyas, hiç olmaz. He. Halbuki öyle olunca, buradan bizim alacağımız hisse şu, el sünnet vel cemaati nuhbesiyle temsil eden selef akidesi, Sebep usulü, sebep menheci mezheplere bakışında, mezhepleşmeye bakışında, bir mezhebe tabi olmaya bakışında müsbet ya da menfi şekilde kesin bir hüküm vermez. Önemli olan o mezheplerin Kur'an ve sünnete neyi? Uygunluğudur. Kur'an ve sünnete uyduktan sonra ehl-i sünnet vel cemaat için mezhep kavramında ne yoktur? Sorun yoktur. Eğer Kur'an ve sünnete uyulmuşsa mezhep kavramı aynen burada işte sahabenin ihtilaf ettiği gibi görüş kavramıyla, düşünce kavramıyla, gidilen yol kavramıyla ne yapmaz? Herhangi bir tezat teşkil etmez. Ama eğer nasrın mukabilinde indiği iştihatlar varsa ve bunlara yönelme vacip görülüyorsa işte o zaman selefin usulünde mezhebe şiddette karşı çıkma vardır. Mezhepsizlik küfre götürür gibi tabirler bizim selefimizden varit olmadığı gibi bunu bizim selefimize nispet eden adamlar da müfteridir. Bu, Muhammed zayt el Kevseri gibi zatların söyledikleridir. Ademut temedhub beridun iler kufri diyen Muhammed Zahid Kevseri'dir. Dikkat edelim arkadaşlar. Ama bunu şu asırda birileri kalkar da selefe ne yaparsa, nispet ederse buradan yola çıkarak da bir mezhebe bağlı kalmak Farz ayındır. İlla da gereklidir. Vaciptir derse işte o arkadaşa bizim diyeceğimiz bunu selefin hangi kavlinden, selefin hangi usulünden çıkardın? Hele onu getir, bizim bir tepsimizin içine koy. Ona bir ne yapalım biz? Bakalım. En büyük problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mezhep taassubu ile mesebi karıştır. Mezhep taassubuyla mezhebi karıştırmak. Mezhep taassubu yok. Kesinlikle yok. Delil sayısı alacaksın. Bak imamlar öyle söylüyorlar. Ama buradan yola çıkarak ya bu zamana kadar selefiler, selef akidesine mensup olan insanlar mezhepsiz tanındılar. Mezhepsiz tanınmakta da çare etmedi. Fazla müşteri vermedi. Fazla müşteri getirmedi. O halde ne yapalım? Kabuğumuzu değiştirelim. Ne yapalım? Yeni bir şekil alalım. Temessubu ne yapalım? Vacip görelim, farz görelim derse bir adam, işte o zaman ona şu denir, sen başkalarının neleriyle, musibetleriyle, başkalarının ile hatasıyla, başka bir hatayı, daha büyük hatayı işleyerek eddallu ala şerrin kefailhi hadisinin kapsamına girersin. Kıyamete kadar insanlara bu tavsiyenin, insanlara bu nasihatinin günahını ne yaparsın? Çekersin. Ama buradan yola çıkarak da ya İmam Ahmed'in mezhebi de neymiş? İmam Şafi'nin mezhebi de neymiş? İmam Mali'nin mezhebi de neymiş? İmam Ahmed'in mezhebi de neymiş? Biz mesat falan tanımayız, biz bunları atarız, biz bu haliye bakarız, doğrudan bu halden alırız diyenler varsa... Onlar da şunu bilsinler ki, Kevsericiler ne kadar hatalıysa, Kevserinin yolundan gidenler ne kadar fitnedeyse, onlar da en az o kadar hatada, en az o kadar fitnedeler. Ehl-i sünnetin yolu ifrat ve tevrit değil, orta. Tevasut. O bakımdan, yani buradan belli eylemlerle yola çıkarak birilerine reddiye vermeye. Olan olguları, ulemamızın ittifakla kabul ettiği hususları 1400 yıl sonra çıkıp da biz ne yapmayalım? Reddetmeyelim. Çok önemli bu. Albani ile Allah rahmet eylesin, İbni Useymin'in menhecini kavga ettirmeyelim. Usulünü kavga ettirmeyelim. Maalesef yapılıyor bu. Adam diyor ki, Albani fakih değildir, muaddistir. fıkıtan anlamaz. E şimdi... Kızdım ben. Çok kızdım. Ya öyle mi? Sen kimcisin? Ben İbn-i diyor. O zaman İbn-i de hadisten anlamaz. Olur mu ya? E niye olmuyor? Niye olmuyor? Yani Albani fıkıhtan anlamıyor da İbn-i hadisten anlamıyor deyince niye kızıyorsun? Öyle için söylemiyorum arkadaşlar. Bakın beni o mecraya çekiyor. Beni o meydana çekiyor. Vallahi Şeyh Albani ve İbn-i hayattayken birbirlerini tevcil ederlerdi. Birbirlerini yüceltirlerdi. Fıkıh meselelerde, hadisle alakalı meselelerde birbirlerine insanları havale ederlerdi. Ama bugün öyle bir meslek türedi ki bakın meslek bu iki zatı usulünden dolayı birbirle ne yapıyorlar? Çatıştırıyorlar. Kat arkella böyle bir şey yok. Bunu atın. İbni Ömer muaddis olduğu kadar fakıhtir. İmam Ahmet muaddis olduğu kadar fakıhtir arkadaşlar. Ama İmam Ebu Hanife fakih olduğu kadar muaddis değildir. Buna dikkat edelim. Hadis ilmini küçüp görmemek lazım. Hadis ilmiyle iştigal edenleri fıkıhtan nasibi olmayan insanlar olarak görmemek lazım. Bunu selefe hiç mal etmemek lazım. Bakın kim olursa olsun cinsiyeti ne olursa olsun mezhebi ne olursa olsun İmam-ı Buhari, İmam, İmam Albani'nin eğer kusuru mezhebi Hanbeli olmamaksa Albani'nin eğer kusuru eksiği mezhebi, Hanbeli olmamaksa İbn Hacer'in de eksiği ve kusuru Hanbeli olmamaktır. Dikkat edin bu tabire Eğer Albani'nin mesebi kusuru yani bizim anladığımız anlamda hanbeli olmamaksa i̇bn Hacer'in de kusuru hanbeli olmamaktır. Ha, yani bunu böyle başlattığınız zaman ta imamlara vardırırsınız. O zaman İmam Şafi'nin bile kusuru hanbeli olmamak olur. İmam Şafi'nin bile kusuru hanbeli olmamak olur. İmam Mali'nin bile kusuru hanbeli Ya hocam onlardan önce gelsin. E gelsin gelmesin canım menheç meselesi değil mi bu? Menhecin öncesi sonrası mı var? E peki İbn Abbas'ın kusuru ne? Bu dört mezhepten birine tabi olmamak mı? E hocam o zaman mezhep var mıydı? Var bak mücadele ediyorlar. Nasıl yok işte bak. Var. Nasıl yok? Var. En büyük mezhep. Baba oğluyla bak mezhep mücadelesi yapıyor. Görüyor musun? Bak. Ben okumuyorum işte rivayetler. Bu mezhep mücadelesi. Yani i̇şte mezhep mücadelesi kötü bir şey değil. Mezhep mücadelesi ve görüş mücadelesi demek. Odakta Kur'an ve sünnet olacak. Hulâsâsı bu. Subhaneke Allah'ın ve bihamdike eşhedüün lâilhant estâfırke ve etûbilek. Buzları getirin Allah razı olsun. Allah a Allah razı olsun. olsun. Pii groajă, pii de da.